40. bölüm İbadetin Fazileti Şunu iyi bil ki Allahu Teala'ya itaat ve ibadet bütün hayırları içinde toplar. Cenab-ı Hak kitabındaki pek çok ayette insanları buna teşvik etmiş, bunun için peygamberler göndermiştir. İnsanlar ibadet ve itaatleri sayesinde nefislerinin karanlıklarından kurtulup Allah'ın nuru ile tanışır ahirette muttakiler için hazırlanmış olan hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayal edemeyeceği nimetlerden yararlanır. Çünkü insanlar boşuna yaratılmış değillerdir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yaratılışlarının gayesi şudur. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davranışları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Gerçek şu ki Allahu Teala'nın kulların ibadetine ihtiyacı olmadığı gibi onların isyan edip günah işlemeleri de ona bir zarar vermez ve kemalatından bir şey eksiltmez. Nitekim birçok ayet-i kerimede şu ifadeler yer alır. Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz onu tesbih ederler. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.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 Fani dünyanın değersiz birkaç kuruşunu ödeyerek sahip olduğu o kölenin efendisine gerekli hizmeti her an ve seve seve yapmasını, sürekli kendisine bağlılık göstermesini ister. En küçük bir hatasında onu cezalandırır ve kendisine öfkelenir. Hatta işi onun ücretini kesmeye, onu kovmaya veya satmaya kadar götürür. Öyleyse bize ne oluyor da bizleri ve bütün mahlukatı yoktan yaratan, yağmur taneleri sayısınca işlediğimiz kusurlara rağmen üzerimizdeki nimetlerini bizden esirgemeyen, yardım ve desteğini bizden kesmeyen gerçek Mevlamıza itaat edip ibadet yapmıyoruz. Halbuki Yüce Allah Celle Celaluhu bizi bir tek kusur işlediğimiz anda bile yakalayıp hesaba çekmeye kadirdir. Fakat o tövbe etmemiz ve Tövbelerimizi kabul ederek kusurlarımızı bağışlamak ve ayıplarımızı örtmek için bizlere mühlet veriyor. Akıl sahibi kişi itaat ve ibadete layık olan Rabbi tanır ve bütün benliğiyle ona kulluğa yönelir. Her günah işlediğinde hemen tövbe eder ve yaratıcısına döner. Onun rahmetinden asla ümidini kesmez. Verdiği nimetlere şükrederek Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışır. Allah'ın sevdiği kullar arasına girmek için bunu sürekli yaparak bir alışkanlık haline getirir. Kendisine ölüm geldiğinde o Rabbine müştak ve Mevlası da ona kavuşmaya arzulu olarak birbirlerine kavuşurlar. Ebu Derda radıyallahu anh, Kab radiyallahu anh'a ki, Bana Tevrat'taki en özde ayetleri bildir. Kab radiyallahu anh şöyle der, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Salih kulların bana kavuşmaya şevkleri arttı. Ben de onlara karışmaya daha fazla şevk duyarım. Tevrat'ta bu ayetin yanında şunlar yazılır. Beni kim isterse elbette beni bulur. Benden başkasını isteyen beni asla bulamaz. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynen bunları söylediğine şahitlik ederim der. Davud aleyhisselam hakkında varit olan haberlere göre Cenab-ı Hak ona şöyle buyurur. Ey Davud! Yeryüzünde yaşayan herkese şunu bildir ki, beni seveni ben de severim. Beni zikretmek için oturanın ben de yanındayım. Bana ünsiyet gösterip zikredene ben de yakınlık gösteririm. Bana dostluk gösterene ben de dost olurum. Beni seçeni ben de tercih ederim. Bana itaat edenin dileğini yerine getiririm. Beni kalpten sevdiğinden emin olduğum kişiyi kendime yönlendiririm. Onu öyle severim ki yarattıklarından hiçbiri onun sevgisinin önüne geçemez. Kim beni hakkıyla ararsa bulur, benden başkasının peşinde olan beni bulamaz. Ey insanlar! İçinde bulunduğunuz isyan ve gurur halini terk edin. Benim ihsanıma, dostluğuma ve meclisime gelin. Bana yakınlık gösterin, ben de size yakınlaşayım. Ve muhabbetimi sizlere nasip edelim. Çünkü ben sevdiklerimin tinetini, dostum İbrahim'in, sırdaşı Musa'nın ve seçkin kulum Muhammed'in tinetinde yarattım. Bana müştak olanların kalbini nurumdan yarattım ve onları celalimle nimetlendirdim. Seleften biri şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu sıddıklardan birine şöyle vahyetti. Kullarım içinde benim öyle kullarım var ki, onlar beni sever, ben de onları severim. Onlar bana müştaktır, ben de onlara. Onlar beni zikrederler, ben de onları. Onlar bana nazar ederler, ben de onlara. Eğer onların yolunu tutarsan seni severim. Onların yolunu terk edersen sana öfkelenirim. O salih kul sordu: "Ya Rabbim, o sadık kulların alameti nedir?" Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle cevap verdi: "Onlar müşfik bir çobanın sürüsünü koruduğu gibi gündüzün şerrinden korunurlar. Kuş nasıl akşam vakti yuvasına kavuşmayı iştihakla isterse onlar da gecenin olmasını öyle iştihakla beklerler." Akşam olur, ortalığı karanlık bürür. Yataklar serilir ve divanlar kurulur. Sevenler sevdikleriyle baş başa kalır. Divana dikilir, yüzlerini yerlere sürer ve benim kelamımla niyazda bulunurlar. Verdiğim nimete karşılık bana bağlılık gösterirler. Bazen ahuzar edip ağlar, bazen şikayette bulunurlar. Bazıları ayakta, bazıları oturmuş, bazıları rükuda... Ve bazıları secdededir. Bütün bunlara benim rızam için katlandıkları nazarımdan kaçmaz. Bana olan sevgilerinden dolayı şikayetlerinden haberdarım. Onlara ilk önce şu üç şeyi veririm. Birincisi kalplerine nurumdan saçarım. Bu sayede benim onlardan haberdar olduğum gibi onlar da benden haberdar olurlar. İkincisi, gökler, yer ve bu ikisinde bulunan her şey onların amel defterinde olup kendileri için mizana konulsa bunu bile onlar için az bulurum. Üçüncüsü, ona teveccüh ederim. Ben bir kuluma teveccüh ettiğimde ona neler vermeyi murat ettiğimi bilir misin? Davud aleyhisselam ile ilgili gelen haberler arasında şu da vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle der. ''Ey Davud, kaç defadır benden cenneti istiyorsun, fakat bana müştak olmaya hiç dile getirmiyorsun. Davud aleyhisselam şöyle sorar, ''Ya Rabbi, sana müştak olanlar kimlerdir?'' Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cevap buyurur, ''Bana müştak olanlar her türlü kederden arıtıp saf hale getirdiğim, sakınmaları için onları uyardığım, bana nazar kılmaları için kalplerinde yollar açtığım kullarımdır.'' Onların kalplerini kudretimle taşır, gökleri yükseltirir. Sonra seçkin meleklerimi çağırırım. Hepsi huzurumda toplanır ve secdeye kapanırlar. Ben derim ki sizleri bana secde etmeniz için çağırmadım. Bana müştak olanları size arz etmek, onların bana duyduğu iştiyak ile sizlere karşı övünmek için sizleri çağırdım güneş nasıl yeryüzündekileri aydınlatırsa onların kalpleri de benim gökteki meleklerimi aydınlatır. Ey Davud! Bana müştak olanların kalplerini kendi hoşnutluğundan yarattım, Kendi nurumla besledim. Onları kendime sırdaşlar edindim. Onların bedenlerini yeryüzünde nazargahım kıldım. Kalplerinde bana nazar kılabilecekleri yollar açtım. Gün geçtikçe bana olan iştiyatları artar. Davud aleyhisselam der ki, Ya Rabbi seni seven bu kullarını bana göster. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Davud, Lübnan tarafına git. Orada 14 kişi var. Bunlar arasında gençler, yaşlılar ve orta yaşlılar var. Yanlarına varınca onlara selamımı söyle ve ki Rabbiniz size selam gönderdi ve şöyle buyurdu. Benden istediğiniz bir ihtiyacınız var mı? Sizler benim sevdiklerim, seçtiklerim ve veli kullarımsınız. Sizin sevinciniz beni de sevindirir. Sizi sevindirecek şeyleri hemen yerine getiririm. Davud aleyhisselam onların yanına varınca onları bir pınar başında Allah'ın azameti tefekküre dalmış halde bulur. Davud aleyhisselamı görünce hemen kalkıp dağılmak isterler. Davud aleyhisselam onlara şöyle der Ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim Rabbinizden size bazı şeyleri bildirmek için geldim Bu sözler üzerine ona doğru yürüldüler ve söyleyeceklerine kulak verdiler Gözlerini de yere çevirdiler Davud aleyhisselam dedi ki Ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim Rabbiniz size selam ediyor ve buyuruyor ki Benden istediğiniz bir ihtiyacınız var mı? Benden dilekte bulunsanız da seslerinizi ve sözlerinizi işitsem. Sizler benim sevdiklerim, seçtiklerim ve veli kullarımsınız. Sizin sevinciniz beni de sevindirir, sizi sevindirecek şeyleri hemen yerine getirir. Müşfik ve yumuşak kalpli bir annenin her an yavrusuna baktığı gibi ben de sizlere bakarım. Davud aleyhisselamın bu sözleri üzerine gözyaşları yanaklarına dökülmeye başlar. Sonra en büyükleri söze başlayarak şöyle der. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizler senin kulların ve kullarının evlatlarıyız. Ömrümüzün geride kalan günleri içinde kalbimizi senin zikrinden hiç gafil olmadık. Sonra ikincisi şöyle der. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizler senin kulların ve kullarının evlatlarıyız. Senin aranla bizim aramızda kalacak şekilde hüsn-i nazar kılarak bizlere ihsanda bulun. Sonra üçüncüsü söze girerek şöyle der. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Seni tesbih ve tenzih ederiz. Bizler senin kulların ve kullarının evlatlarıyız. Bizim işlerimizde hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını bildiğin halde senden bir şey istemeye cesaret edebilir miyiz? Sen bizlere senin yolunda sürekli yürümeyi nasip et. Böylelikle bizlere lütfettiğin ihsanını tamamla. Dördüncüsü de şöyle der. Senin rızanın peşinde gereği gibi koşamıyoruz. Engin cömertliğinle bizlere bu konuda yardım etme. Beşincisi şöyle der. Bizleri bir damla sudan yarattın. Yine bizlere senin azametini tefekkür etme nimetini lütfettin. Senin azametini ve celalini tefekkürle meşgul olan biri sana karşı söz söylemeye cüret gösterebilir mi? Sen nuruna bizlerin yakın olmasını istedikten sonra daha ne isteyelim ki? Altıncısı şöyle der, şanının yüceliği, Dostlarına yakınlığın, muhabbetine dalanlara ihsanın öylesine bol ki dillerin dua ederek bir şey istemesi gereksizdir. Yedincisi şöyle der. Kalplerimizi seni zikretmeye yönelten, bize sadece seninle ilgilenmeyi sağlayan bir kalp duruluğunu ihsan eden sensin. Sana şükretme hususundaki eksiklerimizi bağışla. Sekizincisi şöyle der. Bizim hacetimizin ne olduğunu sen biliyorsun. İhtiyacımız cemaline bakabilmektir. Dokuzuncusu şöyle der. Köle, efendisine karşı söz söylemeye nasıl cüret edebilir? Madem cömertliğin gereği bizlere dua etmemizi emir buyurdun, bizlere gök katlarının karanlıkları arasında yolumuzu bulmamıza yarayacak bir nur bağışla. Onuncusu şöyle der. İbadetlerimizi kabul buyurmanı, bu ibadetlere devam edebilmeyi dileriz. On şöyle der. Bizlere bağışta bulunduğun ve cömertliğinin eseri olarak verdiğin nimetlerin tamamına ermesini dileriz. On ikincisi şöyle der. Senin yarattıklarından hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnızca bizlere cemanini seyretme nimetini ihsan eyle. On üçüncüsü şöyle der. Ben gözlerimi dünyaya ve dünya ehline karşı kör eylemeni, Kalbimi de yalnız seninle meşgul eylemeni diliyorum. On dördüncüsü şöyle der. Ey şanı yüce ve ulu Allah, Dostlarını sevdiğini elbette bilirim. Kalbimizi senin dışındaki şeylerden çevirip sadece seninle meşgul olmaya yönelterek bizlere ihsanda bulun. Böylece hepsinin konuşması bittikten sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud Aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Davud. ''Onlara şu sözlerimi bildir. Sizin sözlerinizi işittim ve isteklerinizi kabul buyurdum. Şimdi hepiniz birbirinden ayrılsın ve kendine bir sığınat bulsun. Ben sizlerle aramdaki perdeyi kaldıracağım. Celalime ve nuruma nazar kılacaksınız.'' Sonra Davud aleyhisselam sordu, ''Ya Rabbi bunlar ne ile senin katında bu derecelere nail oldu?'' allah Teala Celle Celaluhu cevap buyurdular. Bu dostların benim hakkımda iyi düşündükleri, dünyadan ve dünya ehlinden uzak durmaları, benimle baş başa kalıp bana yalvarmaları sayesinde bu derecelere eriştiler. Bu öyle bir mertebedir ki buna ancak dünyayı ve dünya ehlini terk edenler, onunla ilgili hiçbir şeyi dillerine almayanlar, Kalplerini sadece bana ayıranlar, beni diğer bütün mahlukata tercih edenler erişebilir. Bunu yapan kullarıma ben de bağışta bulunur, nefslerini diğer şeylerle meşgul olmaktan korurum. Nihayet onunla aramızdaki perdeyi kaldırırım. Bir kimsenin gözleriyle bir şeye bakması gibi bana nazar kılmasını sağlarım. Her an keremimi ona gösterir, onu cemalimin nuruna yakınlaştırır. Hastalandığında şefkatli bir annenin yavrusuna baktığı gibi ona bakarım. Susadığı zaman susuzluğunu giderir, beni zikretmenin tadını ona tattırırım. Ey Davud! Bunları ona yapınca gözlerini dünyaya ve dünya ehline karşı kör eder, onlara karşı sevgi duymamasını sağlarım. Bir an bile benimle ilgilenmekten geri durmaz. Bir an önce bana kavuşmayı arzular. Onun canını almak benim hoşuma gitmez. Çünkü mahlukat içinde o benim nazargahımdır. Ne o benden başkasını görür ne de ben ondan başkasını. Ey davut, böyle bir kuluma baktığında nefsinin erimiş, belininin süzülmüş ve azalarının narinleşmiş olduğunu görürsün. Fakat benim adımı duyunca kalbi yerinden hoplar. Onunla meleklerime karşı övünürüm. Onu gören gök halkının bana karşı korkusu ve ibadeti artar. Ey Davud! İzzetim ve celalime yeminle söylüyorum ki o kullarımı Firdevs cennetlerine sokacak, gönlü razı oluncaya, hatta rızasının da ötesinde geçinceye kadar cemalime nazar kılmasını sağlayacağım. Yine Davud aleyhisselam ile ilgili gelen haberlere göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. Ey Davud! Muhabbetime yönelmiş kullarıma şöyle söyle. Diğer mahlukat ile aramda perde bulunurken sizinle benim aramdaki perdeyi kaldırdığım ve kalp gözlerinizle bana nazar kılmanızı sağladığım zaman size hangi şey zarar verebilir? Dinimi sizlerin önüne serdiğim zaman sizleri uzak tuttuğum dünya nimetleri nedir ki? Benim rızam peşinde koşanlara insanların öfkeleri ne zarar verebilir? Yine Davud aleyhisselam ile ilgili gelen haberlere göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. Ey Davud sen beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer beni seviyorsan kalbinden dünya sevgisini çıkar. Çünkü benim sevgim ile dünya sevgisi bir kalpte aynı anda bulunmaz. Ey Davud benim sevdiklerimi sen de candan sev, dünya ehli ile görünüşü idare edecek kadar birlikte ol. Dinini yaşama hususunda insanları taklit etme. Dininin esaslarına harfiyen olun. Benim muhabbetime uygun olduğunu açıkça gördüğün şeylere candan sarıl. Fakat benim sevgimle bağdaşıp bağdaşmayacağı hususunda şüpheye düştüğün yerlerde bana tabi ol. Ben seni çabucak doğruya yöneltir, senin rehberin ve yol göstericin olurum. Benden bir şey istemeden sana veririm. Sıkıntılı anlarında sana yardım ederim. Ben nefsim üzerine yemin ederim ki kullarım içinde ameli sadece benim için olan ve bana yönelenlerin ameline sevap veririm. Hiçbir kul benden müstahni olamaz. Hepsi de bana muhtaçtır. Bu hale geldiğin zaman üzerinden zilleti ve yabancılığı kaldırır, kalbine zenginliği yerleştiririm. Ben nefsim üzerine yemin ederek dedim ki bir kul ameline bakarak bana değil de ameline güvenirse onu mutlaka ameliyle baş başa bırakırım. Sen her şeyin Allah'a dayandığını düşün. Amellerinde tezada düşme. Sonra başın sıkıntıya girer. Yanındakilerin de sana bir faydası olmaz. Marifetullah'a yani Allah'ı tanımaya bir sınır koyma. Çünkü marifetullahın bir sınırı yoktur. Benden ne zaman bunun artmasını istersen istediğini veririm. Ayrıca marifet nurunu arttırmama bir sınır bulamazsın. Ayrıca İsrailoğullarına şunu bildir. Benimle mahlukattan birisi arasında herhangi bir nesep bağı yoktur. Benim azametimi onlara anlat. Rabet ve arzuları bana yönelsin ki onlara hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hatır ve hayaline gelmeyen nimetler vereyim. İki gözün arasında beni canlandır. Bana kalp gözünle bak. Akıllarıyla yaratıcıları arasında perde çekilmiş ve gözleriyle rastgele her şeye bakan, Böylece sevaptan mahrum olarak kirlettiğim kimselere başındaki gözlerle bakma. Ben izzetim ve celalime yemin ettim. Kim deneme için ibadete yönelirse ve ileride yaparım diyerek ibadeti hep geriye atarsa o kimseye sevap kapılarını açmam. Senden ilim öğrenenlere karşı mütevazı ol. Müritlere dil uzatma. Muhabbet ehli olanlar müritlerin benim katındaki yerlerini bilmiş olsalardı... Üzerlerinde yürümeleri için toprak gibi ayaklara altına serilirler. Ey Davud! Eğer bir müridi içinde bulunduğu sekir, yani kendinden geçme halinden kurtarıp kendine getirirse, o kişiyi nezdimde gayretli olarak yazarım. Gayretli olarak yazdığım kişi artık yabancılık çekmez ve mahlukata ihtiyacı kalmaz. Ey Davud! Benim kelamıma sarıl. Kendin için kendi nefsinden ibret al. ''Nefsin arzularına uyma ki seninle muhabbetim arasına perde çekmeyeyim. Rahmetimden kullarımın ümit kesmesine sebep olma. Benim rızam için nefsi arzularını terk et. Ben nefsin arzularına boyun eğmeyi sadece zayıf iradeli kullarıma mübah kıldım. Güçlü iradeye sahip olanlara ne oluyor da şehvetlerine ram oluyorlar. Çünkü bu durum yaratıcıya münacatın halabetini azaltır.'' Arzularına ram olan güçlü iradelilere vereceğim en hafif ceza akıllarına perde çekmektir. Çünkü ben sevdiklerimin dünyevi arzulara ram olmasını istemem. Onları dünyalıklardan uzak tutarım. Ey davut, benim muhabbetim ile arana perde olacak alimleri sokma. Öylesi kişiler benim muhabbetimin talipleri için yol kesen eşkıyalardır. Oruca devam ederek şehevi arzuları kırmaya zemin hazırlan. Sakın iftar ederek tecrübeye kalkışma. Zira oruca devam etmek benim muhabbetim için bir basamaktır.